Arkadaşlar suylağına bakmayın, suylağına bakın. Muhsuz, şiir beyt, benim sultanım efendim, Hacı Ahmed Efendi'nin oğlu Mustafa'nın sesi. Onu ilavatan arkasında Hazreti Piri Seyyid Sultanı Abdülkadir Geylani Kadasur Rahul Aziz'in sohbetinden biraz devam edelim. Ruhu şad olsun. Allah şefaatlerine nail etsin. Cenab-ı Huda... ...ayne-i cemalına... ...tecelli etti. Her mirattan... ...Habibinin dindarını... ...göründü. Dikkat edilirse... Allahu Teala'nın... ...evvela ayne-i cemalına... ...tecelli ettiği beyan olunuyor. Fakat sahay vücudu, Akvan olan her aynadan dindar-ı habibi bu da görünüyor. Cemali Subhani her mirattan tecelli edince... Hakk'ın bu tanziölünden asma ve zuhur eyledi. Yani onun cemali, her mirabden cil ve nema olan cemal ve asma ile tasmiya edildi ki bunlar birer idir. ey talip bu beyte mana verenler ne güzel misal vermişler vahdetin kasrattan görünüşünü ne kadar dilber anlatmışlar da güneş bir güneştir fakat namutana bir ufki tecellinin her noktasından mevcuttur. Halbuki o noktelerin her biri marifeti fark cihatıyla birer matla olmak itibarıyla sanki envari cemali i tanavi ...bu nihayetsiz metlağlerden... ...efsafının asarlarını... ...meydana çıkardı. İşte asar... ...sani'i... ...kimdir. <Gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın asmasıyla... ...asarı zahir oldu. De... ...biz onları gördük. Fakat... Bu eser, efsaf, asma nedir? Evet, vücudiyle mevcut, sıfetiyle muhid, asmasıyla malum, efaliyle zahir, hasarıyla meşhur olan haktur. hemen menna Bu efsaf asma, Asarı kavndır. Alemdir. İşte o kav aynı zattır. Zira Allah camidir. Hazreti kavsın şu beytinin azameti muadd dahi huzurundan bir an dur. İnsan nasıldır? Tır tır titriyor, bilan üçün ama. Tavhid-i kulliye ir olan bu mane, beşeriyetin akıl ilâ, mantık ilâ, hiçbir vakit idrak edemeyeceği bir martabadır. Kavuşu gelani Hazretleri Asma ve Aser'in kal kavunun da aynı zat olduğunu söyledikten sonra akabından Vallahu cemi'un Jamal ile bunun mahze hakikat olduğunu da ispat buyuruyor. Allah-u Teala'nın zatı ı aynayı cemalına tecellisini ispat ile vahadetten kesereti tahsis ediyorlar. Bu suretle, mebul ile mehluku, halik ile kavni tarif buyuruyorlar. Biz de deriz ki, bizatihi mevcut vücudu hakiki Allah'tır. Kavm denilen, haletin görünen ve o azametin zati mevcudiyeti yok yıkan, mevcut oluşu hakikati zata raci olduğu içindir. Bu süvari mevcudiyattan hiçbirinin vücudi külden müstahlak olmaması müstakil olduğundan Hazreti Kavs Azam, Vallahu cemii'un, cema cümlesiyle, kavnin niçin, ani zat olduğunu, beyan buyurmuş oluyor. En muhim nokta, Ayn, Kuv, Misal, Şabi, Nazir, gibi kelimelerin lisanı hakikatten lisanı marifete de ayrı ayrı manaları vardır. Şunu iyi bil ki bir şey diğer bir şeyin aynıdır. Demekle iki şeyin yatan ve kâfiyetten tasavu tesavisi idaha edilmiş olmaz. Mesela ben deryadan bir katra su alıp bu katra deryanın aynidir dersem katranın derya ila kufu misil şabbi nazi bulunduğunu mu iade etmiş Oluyorum. Hayır Darya... ...yine Darya... ...Katra yine Katra. Yalnız ben bu... ...sozumla... ...neyi ispat etmiş... ...oluyorum. Şunu ispat etmiş... ...oluyorum ki... ...Katra'nın... ...Darya... ...haricinden hiçbir mevcudiyeti olmadığını ki... ...bu da mazi hakikattır. Binanali alem aynı zattır. Demekle, haşa ne Cenab-ı Hakk'ın... alemden ibaret olduğu... ...ve ne de alemin Allah bulunduğu iddia edilmiş olur. Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri yine Allah alem yine alemdir. Yalanız alemin zatı bariden istiğana edilecek bir mevcudiyatı yoktur. Vücud sahasından haktan başka bir şey yoktur. şey zatı ahdiyatta Haliktir. Ondan başka iştah ve iştahan yoktur. Cenab-ı Kalsazem. İmdi fe enma Kuvveti fesmaa vajibullah nazm nazmit kerimindeki sarayiri tavasi buyur. Huva nur nur <gülüyor> ve huva nun suri kim olan? Evet, Bu tasir emri Kaza Aziz ve Sultan ve Otavazi odur. ...lefs ve mane... ...mahkulden zahir olmuş ve... ...olacak hepsi odur. Aşyanın... ...mucidi... ...odur. Aşyanın aynı de... ...odur. Her şeyin zatı o... ...bulunduğu gibi... ...onların her... ...birinin yek digerinden... ...ayrayan... ...bir halde de bulundu. Ram da odur. Onun <gülüyor> güneşinin nuru halk namini alan yıldızlardan tal atume olur. Lakin güneş daima doğmuş ve asla ufğur etmezken yıldızların hukumu ebeden baki kalmaz. Şimdi Hazreti Kavs'ın aşağıda gelecek beytleri bütün tavhidin asrarını ve tasavvufi ihtiva etmiş bulunuyor. Sanki nefesin zatından bir parça ifraz ettik. Deh, vara hasil oldu. Lakin bu ne? Senden bir sureti katiyadan ayrıdır. Ve ne de katiyan meusulü bu görülüyor ki Nutki Ali öyle akıl ile ve mentik sanatı ile istira istrak mümkün olmayan bir hakikattır burada Cemi Azdat sırrı vardır. Yani aynı anda... Vaslu Furqai mevcut görmek. Fakat her iki tecellinin de farkını da kaybetmemek. Bu dereceyi muşahada <gülüyor> ve rahma işte ...rayyahi kemaleti. ...manaviyattır. Halk kar gibidir. Sen ise o karın meydana getiren o kardan vücut olan su demeksin. Fakat kar erdi mi? Hukumi raf olur. Soyun hukumı da. Jali numa olur, amri ise vakidür.